Evet şimdi dönelim. Şeye. 2018 Sıranding Ödülü Moatana İnsan Hakları Örgütüne ve Murat Çelikkana verildi. Evet hemen girişte bir düzeltme yapayım daha doğrusu bir ekleme yapayım. Çok güzel bir geceydi onun hakkına verdi bütün arkadaşlar çalışan BM'e geçen bütün arkadaşlar. Çok güzel müzikler ve aynı zamanda konuşmalar da dinledik. O konuşmaların bir kısmını sizlere şimdi dinleteceğiz. Aynı zamanda takdimlerin daha doğrusu kimlere verildi bu ödüller ve son 10 yılın ışıkları, ışıklar olarak ön plana çıkarılan Türkiye'den ve dünyadan e, demokrasi ve insan hakları ile alakalı mücadele veren insanlar bir şekilde anıldı, hatırlandı. E, grup biraz önce saydığım Kolektif Kollektif Medbazar ve Sahakyan Çocuk Korusu ile beraber Karin Katrancı da oldu, oğlu da vardı. Dinleyicilerimiz hatırlattılar, onlara da teşekkür ederim burada. Evet, herbi Lütfi Kırdar Kongre ve Sarayı'nda ödül töreni yapıldı. Açılış konuşmasını Raquel Dink yaptı ve 700. haftasında yasaklanan <gülüyor> Cumartesi oturmalarını anıyor. Ülkenin geldiği noktaya akıl sır ermiyor. Uyanmak istiyorum bu kötü rüyadan diyor. Ülkemde Cumartesi annelerinden özür dilenmiş, binler, yüz binler tarafından Galatasaray Meydanı'na karanfiller bırakılmış bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum diyor. Adalet istiyorum. Cinayetlerin olmadığı, tacizlerin, tecavüzlerin olmadığı bir daha asla diyen bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum. rant onca tehlikeye rağmen umutluydu. Hatta arkadaşlarını, ülkesini demokrasi mücadelesinde yalnız bırakıp hazır cennetlere gitme düşüncesi bile zulümdü kendisi için diyor. Ve ondan aldığımız mirasın en büyük bölümü bu topluma inanmak bu toplumun ve tüm insanlığın daha iyisini yapabileceğine inanmak diyor. Bu yılın ışıklar, biraz önce senin de can sözünü ettiğin ışıkları bu yılki jürisinde 2017 Uluslararası Hunting ödürü sahibi insan hakları aktivisti ve avukat Eren Keskin 2017 Uluslararası Hunting Ödülü sahibi sanatçı Ay Weiwei, insan hakları aktivisti ve eski hakim Albi Zaks Siyaset bilimci Ayşe Kadıoğlu Yazar, oyuncu ve film yönetmeni Ercan Kesal insan Hakları Aktivisti Özlem Dalkıran Tarihçi Ronald Grigor Suni Sanatçı Sarkis Müzisyen ve siyasi aktivist Ser Tankyan Kadın Hakları Aktivisti Zeynep Salbi Ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Raquel Dink'in jüri üyeliğinde Seçildi evet, Türkiye'den e, Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye sahibinin ee, gazeteci ve insan Hakları Savuncusu Murat Çelikkan olduğu açıklandı. Ödül töreninde Murat Çelikkan buradayım çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkum edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var dedi. Ee, onun bir takdim konuşması vardı. Murat Çelikkan kimdir isterseniz şimdi onu bir hatırlayalım. Evet Hakikat Adalet Hafıza Merkezi direktörü Murat Çelikkan. <Sessizlik> 1957'de Ankara'da doğdu. 1974-80 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünde okudu. 1978'de sosyalist faaliyetleri nedeniyle 1980'de ise darbenin ardından tüm muhalif kesimleri hedef alan operasyonlar kapsamında iki kez cezaevine girdi. İki davadan da beraat etti. 1979 yılında Demokrat Gazetesi'nde başladığı gazetecilik hayatına, 1983'ten itibaren Nokta Dergisi'nde devam etti. 1980 askeri darbesinin toplumda yarattığı ağır tahribatın onanılması için çalışmalar yapan İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Derneğin İstanbul Şubesi'nde cezaevi koşulları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, işkence suçları üzerine çalıştı ve raporlar hazırladı. 1990'da işkence mağdurlarına destek olmak amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı yurt dışındaki toplantılarda temsil etmeye başladı. Türkiye'deki insan haklarının durumu üzerine konuşmalar yaptı. Aynı yıl bir grup aydın, yazar, siyasetçi, gazeteci ve aktivistle beraber temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kuruluşuna katıldı. Burada uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'de sivil toplum alanında mülteciler konusunda yürütülen ilk çalışma olan ve bugün faaliyetlerine Mülteci Hakları Merkezi adında bağımsız bir kurum olarak devam eden mülteciler için hukuki destek programının kurucularından oldu. 1995 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar birçok dergi ve gazetede muhabirlik, editörlük, haber ve yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. İnsan hakları, demokrasi, toplumsal mücadeleler, Kürt meselesi, aidiyetler ve özgürlükler üzerine yazılar yazdı, üniversitelerde ve çeşitli girişimlerde gazetecilik üzerine dersler ve seminerler verdi. Toplumsal araştırmalar ve kültür sanat için vakıf, Barış Meclisi ve Barış Vakfı'nın kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı. 2000'li yılların başından itibaren Kürt sorunu, barış ve geçmişle yüzleşme konularına odaklanan çalışmalar yaptı. 2011'de bir grup aktivistle beraber, çatışma dönemlerinde ve otoriter yönetimler altında yaşanan hak ihlallerini açığa çıkarmayı ve söz konusu geçmişle hesaplaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'ni kurdu. Merkezin eş direktörü ve iletişim programının yöneticisi olarak Kürt meselesiyle bağlantılı insan haklı ihlallerinin ve zorla kaybetme suçunun tanınmasına, bu konularda toplumsal hafızanın güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin başlattığı kampanyaya destek vererek bir günlüğüne nöbetçi genel yayın yönetmeni olduğu için 18 ay hapse mahkum edildi. Cezaevinden denetimli serbestlik hakkından faydalanarak 21 Ekim 2017'de çıktı. 2018'de merkezi Stockholm'da bulunan Yurttaşlık Hakları Savunucuları adlı kuruluşun her yıl kendi kişisel güvenliğini tehlikeye atma pahasına insan haklarını savunmak için mücadele eden kişilere verdiği ödüle layık görüldü. Yıllardır Türkiye'de süre giden birçok çatışmalı meselede barış, demokrasi ve çoğulculuk ekseninde çözümler üretmek için çaba gösterdiği, her türlü riski göze alarak sözünü esirgemeden insan haklarını savunduğu, İfade ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, hak ihlallerinin ve işkence suçlarının açığa çıkarılması, zorla kaybetme suçunun tanınması için mücadele ettiği, geçmişle yüzleşme ve diyalog odaklı yazılarıyla toplumsal hafızanın güçlenmesine, bu alandaki farkındalığın yükselmesine katkıda bulunduğu için Murat Çelikkan. <Gülüyor> Evet, ödül töreninde Türkiye adına, yani Türkiye'den daha doğrusu ödülü alan Murat Çelikkan'ın takdimini dinlediniz. Rantling Vakfı tarafından yapılan, ödül töreninde konuşan Çelikkan da biraz önce belirttiğim gibi buradayım. Çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkum edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var diyordu. Evet, Çelikkan'a ödülü de Avukat Eren Keskinle, doktor, oyuncu ve yazar Ercan Kesal verdi. Bu ödülün iyi bir insan olduğum için verildiğini umuyorum. Unutmayın hep bir çatlak vardır ve o çatlaktan umutsuzlar bu ödülü umut için alıyorum dedi Murat Çelikkan. Evet 10. Uluslararası Hrant Dink ödülü yurt dışı sahibi ise Yemen'deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden Muvatana İnsan Hakları Örgütü oldu. Muvatana ismindeki örgüt. Muvatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşma yapan Radya El Mütevekkil. Mutevekkil. Türkiye'deki durum, ilgili, Türkiye'deki durum ile Yemen'deki durum arasında çok büyük farklar olsa da insan hakları kuruluşları olarak benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz dedi. Şimdi onun takdimini dinleyelim. Yemen'de insan haklarını savunmak ve korumak amacıyla 2013 yılında Radya el Mutawakel ve Abdülreşit El-Fakih tarafından kuruldu. Yaşam, sağlık, yiyecek ve barınma haklarının ihlal edildiği, zorla kaybetmeler ve keyfi tutuklamalarla hak savunucularının baskı altına alındığı savaş ortamında bu ihlalleri tespit edip durdurmak için mücadele ediyor. Bu alanda doğru ve tarafsız bilgi üretmek üzere gençlerden oluşan bağımsız bir çalışma ekibiyle saha araştırmaları, izleme ve belgeleme çalışmaları yapıyor. Topladığı veriler ışığında uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde değerlendirmeler hazırlıyor ürettiği çözüm önerilerini ve taleplerini ilgili kurumlara ve yetkililere iletiyor, bunların kabul edilmesi ve uygulanması için lobi faaliyetleri yürütüyor. İnsan hakkı ihlallerinde sorumluların tespit edilip adaletin sağlanması, bu ihlalleri önlemeye dönük mevzuat ve politikalar geliştirilmesi yönünde çaba gösteriyor. Filmler, broşürler ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda farkındalık yaratmaya, kişileri hakları konusunda bilinçlendirmeye, İnsan hakları alanında uzmanlar yetiştirmeye çalışıyor. Yemen'de yaşanan felaketin uluslararası kamuoyuna aktarılmasında önemli rol oynuyor. Bir yanda başkent San'a ve bazı önemli şehirleri ele geçiren Husi silahlı güçlerinin... ...öbür yanda Suudi Arabistan öncülüğünde ülkeyi havadan aralıksız bombalayan... ...uluslararası koalisyonun yer aldığı savaş koşullarında... ...insan hakları ihlallerini belgelemeye çabalıyor. Birleşmiş Milletler'in dünyadaki en kötü insani kriz olarak tanımladığı savaş ortamında çoğu kadın ve çocuk binlerce sivilin öldürüldüğünü, yaralandığını, hastanelerin, evlerin, parkların, pazar yerlerinin ve okulların tahrip edildiğini dünya kamuoyuna duyurdu. Husi kuvvetlerinin kara mayınları kullanımını durdurması, mayınların temizlenmesi ve mayın kurbanlarına tazminat ödenmesi için çalışıyor görev yaparken keyfi olarak gözaltına alınan ve kaybedilen gazetecilerin durumunu takip ediyor. Hazırladığı raporlar, Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi önde gelen insan hakları kuruluşları tarafından referans alınıyor. Yemen'de yeni yeni gelişen sivil toplum kuruluşları, önce siyasi kutuplaşma, ardından savaş ortamında susturulur ve bağımsızlıklarını kaybederken, çatışan taraflar bağımsız insan hakları örgütlerine yönelik karalama kampanyaları yürütürken, çalışmalarını ısrarla sürdürüyor. Güvenli seyahatin neredeyse imkansız hale geldiği ülkede hak ihlallerini yerinde belgelemeye uğraşıyor. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanarak insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarını dünyaya duyuruyor. Şehirlerin bombalandığı ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Yemen Savaşı'nda yaşananları uluslararası alanda duyurduğu, güç yaşam koşulları ve hayati tehlike nedeniyle birçok kişinin ülkeyi terk ettiği bir dönemde Bağımsız ve tarafsız belgeleme çalışmaları yapıp hak ihlallerine karşı cesaretle mücadele ettiği için Mubatana İnsan Hakları Örgütü Mubatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşmayı yapan ...Radiyel Mütevekkil, adalet ve barışa giden yolda kendilerine rehberlik etmesi için insan haklarını seçtiklerini... ...ve barışın bir gün geleceğine duydukları inançla adalet ve haklara tam olarak erişim hakkının... ...herkes için garanti altında olduğu bir toplum için çalışacaklarını ve zaten çalışma, çalıştıklarını da vurguladı. Yaptığı konuşmasında oldukça etkileyici bir konuşmaydı. Çok da fazla Türkiye'de adı geçmeyen savaşlardan bir tanesi. Yemen'de yaşanan savaş, dünyanın en büyük insani krizlerinden bir tanesi bizim de zaman zaman yer vermek zorunda kaldığımız, her zorunda olduğumuz her gün evet. E, bu savaştaki çabalarından ötürü ve buradaki e, insan hakları ihlallerini insanlara diğer insanlara bildirebilmekten ötürü e, bu ödüle layık görüldüler. Bu yıl dünyanın her yerinden bütün insanlığa ilham kaynağı olan kişiler ve gruplar da Grant D. Vakfı'nın belirlediği Işıklar ismindeki e, kategoride açıklandı. Bu ışıklar e, kategorisinin içinde olan insanlardan bir tanesi de tutuklu insan hakları savunucusu Osman Kavala'ydı. Kavala'ya bağımsız sivil toplum faaliyetlerinin sunduğu değerli katkılar sayesinde pek çok insanın hayatına dokunan Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı. Hakkında herhangi bir iddianame olmadığı halde 319 gündür Silivri Cezaevinde tutuluyor denilmişti. Bugün itibariyle 321 gün oluyor galiba. Asılsız haberlerle uzun tutukluluk süreleriyle hayatı karartılmak isteyen Osman Kavala'yı çok özlüyor. Onun bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz sözleriyle de selam gönderilmişti. Ardından da tüm yılın ışıkları açıklanmıştı. Gebze'deki Flormar emekçileri, Florya'da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından öğrenciler ve protesto yürüyüşü yapan diğer insanlar, hayatımız için yürüyüş gösterisi, Endonezya'daki doktor Gamal Albin Said, İstanbul'daki Sicilya Demirspor. Meksika'da La Patrona kasabasındaki kadınlar ki bu trenlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışan göçmenleri su ve yiyecek dağıtıyorlar. Tahran'da Vida Muhammed soponucuna ucuna bağladığı beyaz başörtüsünü sallayıp hicap zorunluluğunu protesto etmesiyle biliniyor. Kocaeli dayanışması Koda, Kenya'daki Samburu kabilesi üyesi Rebecca Lolosili. Ve İsrail'deki Arapça ülkesinin ikinci resmi dili olmaktan çıkaran Yahudi Ulus Devleti yasasına karşı sesini çıkaran insanlar İstanbul'daki sosyal hizmet uzmanı İcral'ine Amerika Birleşik Devletleri'nde mültecil mültecilerin çocuklarının ailelerinden ayıran göçmen politikalarına karşı birçok yurttaşı families belong together yani aileler bir arada bulunmalı sloganıyla dünyanın çeşitli yerlerinde başlattığı eylemler. Ermenistan'da halkın demokrasi, adalet ve şeffaflık talebiyle yaklaşık bir ay boyunca şiddetten uzak sürdürdüğü hareket dünyadaki insan hakları ve demokrasi savunucularına ilham vermişti. Bu hatırlatılıyor. Işıklarda ortaya çıkanlardan bir tanesi buydu. Doktor Amani Balur, Kuzey Guta'da bir hastanedeki ağır savaş koşullarına rağmen Suriye'de kalıp çalışmayı tercih eden doktorlardan bir tanesiydi. Kadın bir doktor. İsveç'te Afganistanlı bir göçmenin sınır dışı edilmek üzere bindirildiği uçakta bulunan Elin Ersor, Erson. Erson aynı zamanda hakkında açılan davayla bu günlerde anılıyor. Burak Acerakis, e, Acerakis özür dilerim, Ab Sendromu projesiyle beraber bu, bu ışıklarda olmaya layık görüldü ya da ışıklar olarak ön plana çıkarıldı. Mısır'da 1984'te kurulan Çevre Koruma Derneği ve Osman Kavala'ydı. Ama aynı zamanda 10. sene olması e, dolayısıyla geçtiğimiz senelerdeki bu insan haklarıyla alakalı olarak ortaya çıkan e, durumları bir kolaj halinde sundular ödül. Her yıl biri yurt içi biri yurt dışı olmak üzere iki kişiye veriliyor. Seslerinden de dinledik takdimlerinden. Bunun yanında ödül komitesi her yıl o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi kurum örgüt ve oluşumları ışıkları altında Ödül gecesinde kamuoyuna takdim ediyor. İşte geçtiğimiz 10 sene içerisindeki ışıkları da bir kolaj şeklinde sunmuşlardı. Belki bir aradan sonra da kısa bir ara verdikten sonra da onları tekrardan hatırlama fırsatı evet, bulabiliriz. böylece devam etmiş olabildik yarım saati bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Açık kaste. Bye. Bantino, ich glaube Setho, budam gankis ke seto seto seto, in budam seto seto, in seto, nor computer gameari. Se to se nor computer Açık Radyo'da Açık gazte Devam ediyor Arto Tunç Boyacıyan'la Aradimcianın Birlikte bestelip çaldıkları Valentin Seto Otanam adlı parça dinliyoruz Bu Tears of Dignity Haysiyet Gözyaşları diye çevirebileceğimiz bir Albümden 1996'dan yani 22 yıl önce Çıkarılmış bir albümden Seçtiğimiz bir Parçaydı itibarledi. Bunu e, 10. yıl dönümünde Rantink ödülünün e, 2019, 2009'dan beri her yıl Rantink'in Rantink doğum günü olan 15 Eylül'de sahibini bulan ödüllerin e, tanıtımını devam ediyoruz. 10 yılda da Işıklar adı altında e, gerek Türkiye'den gerekse dünyadan parlak Işık saçan insan hakları haysiyeti adına çeşitli örgüt ve kişilere verilen ödüllerin bir töreni vardı şimdi birazdan da zaten onun devamını bu Var bölümüne de yer vereceğiz yapılan Rusya Seranting ödülünün töreninden seslere yer vereceğiz bu evet. Haydar Paşa dayanışması dayanışma ve direnişleriyle işçi haklarını ileriye taşıyan Yeni Çeltek Maden Ocağı işçileri, Bursa'daki otomotiv işçileri, Kazova işçileri, romanlarla ilgili ön yargıları kıran Macaristan'daki Romedia Vakfı, Bulgaristan'da LGBT hakları için mücadele eden Desislava Dobreva Petrova, Türkiye'li LGBT aileleri İstanbul grubu, Ermenistan'da Pink Armenia, Şili'de sanatçı Claudio Casilio ve Ören Erkekler Grubu. Uganda'da eşcinsellerin idam edilmesi yasasının geri çekilmesi için kampanyalar yürüten Pepe Julian Onziem. İspanya'da eşcinsel bir çiftin nikahını kıyan Müslüman Fatima Talep. Suudi Arabistanlı feminist şarkıcı Mecid Elaysa. Liberya'da kadın avukatlar tarafından kurulan Afen. Gambia'da kadın sünnetinin yasaklanmasını sağlayan kadın dayanışması. Kadınların karşılaştıkları şiddete dikkat çeken Afganistanlı sanatçı Kübra Kademi. Türkiye'de kürtaş yasağına tepki olarak bu benim kararım kampanyasını başlatan anne, Sosyal medyadaki cinsiyetçi söylemle mücadele eden Pakistan'daki Bytes for All. İngiltere'de oyuncakların cinsiyetçi politikalarla satılmasını engellemeye çalışan Let Toys Be Toys, Oyuncaklar Oyuncak Kalsın grubu. Ermenistan'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto için özel taşıt sahiplerinin ücretsiz taşıma sağlaması. Gezi direnişi sırasında Taksim hepimizin sloganı etrafında birleşen Gezi Parkı Kütüphanesi, gönüllü doktorlar, sloganları homofobik ve cinsiyetçi söylemlerden ayıklayan kadınlar. Ermenistan'da elektrik zammını protesto eden Elektrik Yerevan Hareketi. Ölüm değil yaşam sloganıyla Türkiye'nin en batısından en doğusuna doğru yola çıkan Barış'a yürüyorum inisiyatifi. Haydar Paşa dayanışması platformu. İstanbul Tuzla'daki Ermeni çocuk kampı kamp Armen'in iş makineleri tarafından yıkılmasını durdurup iadesini sağlayan kamp Armen direnişi. 2014 Ramazan ayında başlayan, katılımcılığı birlikteliği savunan yeryüzü sofraları. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra siyasi parti, din, dil, cinsiyet gözetmeksizin darbe karşıtı ve demokrasiden yana tavır alanlar. Yunanistan'da polis şiddeti kurbanları Aleksandros Grikopoulos ve Berkin Elvan'ın yan yana durduğu pankartı açan AEK taraftarları. İzmir'de binlerce mülteciye destek olan Halkların Köprüsü Derneği. Göçmen Dayanışma Ağı. San Diego'daki mülteci gençlerin topluma entegre olmaları için eğitim veren Lübnanlı Amerikalı Mark Caban, Amerika'da göçmen politikasını protesto etmek için düzenlenen Göçmensiz Bir Gün boykotu. Hollanda vatandaşlarının ve mültecilerin bir arada yaşayabilecekleri Start Block projesi. Ege Denizi açıklarında yüzerek botta bulunan 20 kişinin hayatını kurtaran Suriyeli yüzücü Yusra Mardini. Güney Carolina'da siyahların gittiği 8 kilisenin yakılması üzerine yeniden inşası için kampanya başlatan Müslüman öğrenci Fatima Knight. Güney Afrika'daki gruplaşmalarla mücadele eden UMTAPO merkezi. Türkiye'de farklı olanları tanımaya davet eden yaşayan kütüphane projesi. İsrailli Roni Hedrin'in İranlılar sizi seviyoruz kampanyası. İngiltere'de ırkçılık karşıtı nefret değil ümit inisiyatifi. Siyahların yaşam hakkını savunan Black Lives Matter kampanyası. Ruanda'da da kırım sonrası gençler arasında oluşan güvensizliği kıran Future Vision akrobasi grubu. Filistinli çobanlara destek veren İsrail'deki Ta birlikte yaşamak topluluğu. Barış talebini şarkılarla ifade eden Yahudi ve Arap kadınların kurduğu Rana Korosu. Batı şeriadaki duvara karşı bilim köyünden yola çıkan Filistinli yürüyüşçüler. Azerbaycan'dan muhabirlerin güvenlik ve özgürlüğü enstitüsü. Türkiye'den haber nöbeti gazetecileri. Ermenistan'dan Vahan Haçatıryan. Bahreyn online sitesiyle Bahreynli Ali Abdüleman. Ezidi katliamını Irak parlamentosunda ilk dile getiren milletvekili Viyan Daksi. Popüler bir televizyon programında telefon bağlantısıyla Diyarbakır'daki çatışmalara dikkat çeken öğretmen Ayşe Çelik. Yayınladıkları bildiriyle Doğu illerinde yaşanan şiddetin ve insan hakkı ihlallerinin son bulması gerektiğine dikkat çeken barış için akademisyenler. Hindistan'daki Robin Hood ordusu, Amerika'da Komal Ahmad ve Feeding Forward, İstanbul'dan Çorbada Tuzum Olsun derneği, düğün daveti yerine Kimse Yok Mu derneği ile Kilis'te mültecilere yemek dağıtan Fetullah Üzümcüoğlu Esra Polat çifti, Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bir araya gelen Suriyeli Kadınlar ve Kadın Kadına Mülteci Mutfağı, Mezitli Belediyesi'nde ihtiyaç sahiplerine aşk götürmek için kurulan dayanışma zinciri, Yoksu, savaş ve şiddet mağduru çocuklara el uzatan Brezilya'dan Hollandalı sanatçılar Haas ve Han. Soma'daki çalışmalarıyla Galata Fotoğrafhanesi. Öğretmenlik yaptığı okuldaki cinsel istismarı ortaya çıkaran İzmir'den Saadet Özkan. Gazze'de Alhatan Çocuk Merkezi ve Ukraynalı bal öğretmeni Tamara. Empati ve iletişim engellerimizi aşmak için çalışan Kör Fotoğrafçılar Projesi. Engellerin Ötesinde Derneği tarafından kurulan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu. Bosna Hersek'te sağır öğrencisi Zeyd'in okula gidebilmesi için öğrencilerin ve öğretmenlerin işaret dili eğitimi almasını sağlayan öğretmen Sanela Jumanovic. Def Rap Grubu. Aha. Rahatça sokaklarda dolaşmak, yeni insanlarla tanışmak. Ermenistan'daki Yakın uluslararası var. şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele merkezi. 2014 Türkiye seçimlerinde oy verme işleminin sağlıklı yürütülmesine destek veren Oy ve Ötesi Hareketi. Ermenistan'da ordunun şeffaflaşması talebiyle kurulan ordunun gerçek yüzü, Panagın Iragan'ın grubu. İki tutam saç, Dersim'in kayıp kızları ve Dersim 38 belgeselleriyle Nezahat Gündoğan ve Çayan Demirel. Nahide'nin türküsü belgeseliyle Müslümanlaştırılmış Ermeni büyük annesini anlatan Berke Baş. Diyarbakır cezaevi gerçeğini araştırma ve adalet komisyonu. Şili'de Pinoşe darbesinin 40. yılında kaybedilen binlerce insan için eylem yapanlar. Lice adalet arıyor platformu. Hapishanelerdeki siyasi tutuklularla dayanışan Filistinli Abdamer Vicdan Derneği. Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi. Belarus'taki Viyasna İnsan Hakları Merkezi. Türkiye'deki tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifi. Uganda'daki hapishane koşullarının iyileşmesi için kurduğu African Prison Project ile İngiliz Alexander McLean. IŞİD'in kaçırdığı EZİD'i kadınları kurtarmak için çabalayan Irak'tan Amine Said, Halil Hasan çifti. Yalnız Değilsin van kampanyası. Ülkelerinden kaçıp batıya iltica eden sanatçılara ve kültür emekçilerine destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nden Todd Lester. Ailesini AIDS yüzünden kaybeden AIDS'li yetim çocukların umudu olan Nijerya'da yaşayan Victoria Emma Emma. Oxford Üniversitesi'nde kullanılmayan bir öğrenci yurdunu evsizler için barınak haline getiren aktivistler. Çin'de bir mezbahayı barınağa dönüştürüp 2000 köpeğin hayatını kurtaran Wang Yang. Kobani'deki çocuklara malzeme götürmek için çıktıkları yolda Suruç'ta canlı bomba saldırısıyla hayatlarını kaybeden gençler. İnsan ticareti kurbanlarının rehabilitasyonu için çalışan Mumbai'den Triveni Açarya. Haiti, Honduras ve Panama'da ücra köylere sağlık hizmeti götüren Dr. Benjamin Labrot ve Flooding Doctors. Uganda'da temel kadın sağlığı problemleri hakkında farkındalık yaratan James Kitio. Bring... Afrika <gülüyor> yağmur ormanlarındaki ulaşımı zor bölgelere <gülüyor> ücretsiz <gülüyor> sağlık <gülüyor> hizmeti ulaştıran <gülüyor> Dr. George Bivel. Yeah, <gülüyor> ...dağlarını, kıyılarını, nükleer santrallere, HES'lere, maden ve petrol şirketlerine karşı koruyan Muğla'lı köylü kadınlar. Karadeniz İsyandadır platformu. Rosya Montana köylüleri. Yeşil Artvin Derneği. Rizeli Havvana ve bölge halkı. Kuzey Dakotalı Siyu kabilesi. Şehirlerini çöplerden kurtarmaya çalışan Beyrutlu kokuyorsunuz eylemcileri. Çöplerden yoksul çocuklar için enstrümanlar yapan Paraguaylı Geri Dönüşüm Orkestrası. Japon Başbakanı Türkiye'yi nükleer santral... Sattı. Hükümetleri Türkiye'ye nükleer santral sattığı için özür videosu hazırlayan Japonlar. Edirne'de mahallesindeki park için kepçelere direnen Kıymet Peker. Hırvatistan, Slovenya sınırına mülteciler geçmesin diye çekilen dikenli tellerin üzerinden voleybol maçı yapan aktivistler. Mayına basıp kolunu ve gözünü kaybettikten sonra 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Diyarbakırlı Mehmet Nesim'i öner. <Gülüyor>